Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Çok değerli mümin kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 16. cüzünde Rabbimiz bugün kulaklarımızda hep çınlasın dursun diye pek çok emirler buyurmaktadır her yeri Kur'an-ı Kerim'in şüphesiz bize derstir, ibrettir ama bugün Müslümanlar olarak şu 16. cüzde zikredilen şeylere o kadar muhtaciz ki buyurun beraber bu surede neler anlatılıyor bu cüzde neler dikkatimizi çekiyor diye hissedeceğimiz şeyler bulalım Kardeşlerim 16. cüz Kehf suresinin devamıyla başlamaktadır Bu kef suresinde de siyasi otorite ile yeryüzünde insanları yönetmekle Allah ve Allah'a iman arasındaki bağlantı gündeme gelmektedir Sonra da bu surenin yani kef suresinin sonuna doğru Kıyamet sahnelerinden bir sahneyi Allahu Teala önümüze koyuyor Allah'a arz yani Allah'ın huzuruna çıkarılma, hayatımızın hesabını verme anları. Unuttuğumuz, gaflet ettiğimiz, belki de hatırlamak istemediğimiz bir şey ama bir gün tutulup Allah'ın huzuruna çıkarılacağız. İzlediğimiz filmlerden yediğimiz, içtiğimize kadar ne varsa hepsini Allah Teala meleklerinin kayıtlarından önümüze koyacak. O gün Kafirlerin de müminlerin de sonları nasıl bitecek izlenecek. Allah Teala bunu bütün mümin kullarına böyle olacak bu iş bilin diye hatırlatıyor. Sonra bu cüzün içinde Meryem Suresi başlıyor. Meryem Suresi adını zaten bildiğimiz İsa Aleyhisselam'ın annesi olan Meryem validemizle ilgili konuları yoğunlukla anlattığı için bu ismi almış ya da Allahu Teala bu ismi ona takdir buyurmuş. Fakat Meryem Suresi'ni okuyanlar bilmelidirler ki 18 kere bu surede Allah rahmet kelimesini kullanıyor. 18 kere rahmet kelimenin farklı türevleriyle kullanılıyor ve bu sure özellikle takva konusunu öne çıkaran bir suredir. Allah'tan korkma. Takva ne demek? Allah'tan korkarak Allah korkusunu standart edinerek yaşamak demek. Kuru bir korkunun adı Allah korkusu değildir. Takvayı standart haline getiriyorsun, ölçün Allah'ın haramları oluyor. Haramlardan uzak durarak yaşıyorsun ona takva hayatı deniyor. Takvanın çok fazla gündeme geldiği vurucu noktalarda durduğu bir suredir Meryem suresi 16. cüzdeki konulardan söz ediyoruz Zekeriya aleyhisselamın kıssası bu surede gündeme gelmiş Zekeriya aleyhisselam çok ileri yaşına rağmen çocuk sahibi olmadığı halde Allahu Teala ona çok ileri yaşlarında duasının bereketiyle çocuk ihsan etti biz buradan o çocuğun adı nedir Yahya mıdır ondan ziyade Allah dilerse 80 yaşında bir insanın da çocuğu olur Allah'tır bu dilediğini dilediği gibi yapar şeklindeki güçlü bir iman tablosu çıkarmamız lazım bize düşen budur aynı şekilde bu cüzde İsa evet. aleyhisselamın annesi Meryem'in İsa'yı doğurma süreci var ki yani bu mucizenin ta kendisi zaten babasız doğmuş bir çocuk Eysa aleyhisselam aynı şekilde mucize o konunun bağlantısı olarak devam ediyor Eysa aleyhisselam küçük daha birkaç günlük bebekken konuştu ben Allah'ın kuluyum bu da benim anamdır dedi yani bu konuşma Meryem annemize zanla bakacak bütün gözleri kafa karartmış oldu dilleri susturmuş oldu aynı şekilde küçükken ben kulum Allah'ın kuluyum diyen bir çocuğun daha bebekken bunu söyleyen bir çocuğun yani kimseden duymamış bu sözü bunu söyleyen bir çocuğun daha sonra şimdiki sapıtmış Hristiyanların yaptığı gibi ilah olması mümkün mü? Haşa Allah'ın oğlu olması mümkün mü? Buna da ayetler ciddi bir şekilde zihinleri hazırlamış olmaktadır İbrahim aleyhisselamın babasıyla olan serüveninden bir kesit var bu cüzde ve başka peygamberlerden yoğun bir şekilde de söz ediliyor İsmail Aleyhisselam'dan mesela övgüyle söz ediliyor bu peygamberlerin her birinin bir ayette bir surede bir cüzde zikredilmesi müminin oturup orada Allah bana burada ne demek murad etmiş olabilir diye düşünmesini gerektiriyor mesela bu suredeki peygamberlerden bahsederken sözü yerinde sadık bir insandı o diyor güzel sözünde durur biriydi diyor ha demek ki mümin de böyle olmalı en canlı örnek peygamber İsmail mesela böyle olunca mümin de böyle olmalı düşünmelim yine bu cüzde Allahu Teala'nın haşr günü yani kıyametin mahşerinin görüntülerinden e, tablolar koyduğunu görüyoruz ve Haşa Allahu Teala'nın oğlu vardır oğlu var diyenlere karşı ciddi bir reddiye var sonra Taha suresi başlıyor bu cüzün içerisinde e, bu Taha suresinde de e, sure başlar başlamaz Musa aleyhisselamın öne çıktığını görüyoruz bir kere daha daha önce söylemiştik Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in yoğun gündemindedir Musa Aleyhisselam'ın küçüklüğünden itibaren, bebekliğinden itibaren ve daha sonraki e, ileri yaşlarında dara düştüğü zamanlarda Allahü Teala'nın nasıl onu koruduğunu, himaye ettiğini görüyoruz. Ay ayetler açık söylüyor ve onu Firavuna gönderdiğini, e, Firavun'la mücadele ettiğini, ondan sonra onu Allahü Teala'nın farklı mucizelerle destek verdiğini, kardeşi Harun'la onu desteklediğini sihirbazların sihirini allah Teala'nın boşa çıkardığını bu ayetlerde görüyoruz Çok enteresan konulardan biri de Musa Aleyhisselam'ın karşısına devletin gücü olarak çıkarılan sihirbazların Sabahleyin bir tağut, Firavun'un destekçisi bir kafir akşamda Rablerine gitmiş bir şehit olarak öldükleri örneklendiriliyor Musa Aleyhisselam'ın karşısında iman ettikleri için bu da iman denen şeyin insan yapısına ne kadar etkin nüfuz edebileceğinin örneği olarak karşımıza duruyor Başka bir konu İsrailoğullarının allah Teala Mısır'daki zulüm diyarından nasıl Sina tarafına oradan da Şam'a doğru kurtarıp gönderdiğini ama onların Firavun'un boğulmasını gördükleri halde Firavun da boğuldu o arada bunu gördükleri halde nasıl akıllanmadıklarını allah Teala bize anlatıyor hatta Samiri isimli içlerindeki bir bedbaht çamurdan bir buzağı yapıp onu rüzgarla ses çıkartarak insanların onun önünde secde etmesini istediğini cahilleri kolayca kandırdığını Musa aleyhisselam gelince putperest bir toplum karşısında gördüğünü anlatıyor şeytanın günahları süsleme kabiliyetine Allahü Teala burada işaret ediyor ve kıyamet günü Allah'tan yüz çevirenlerin nasıl rezil olacakları uzun uzun anlatılıyor şeytanın insana ne kadar büyük bir düşman olduğu anlatılıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği sıkıntılara karşı teselli bulacağı notlar var namaz namaz namaz vurgusuyla da bu cüz bitiyor Rabbim istifade edip gereğini yapmayı hepimize müyesser kılsın Velhamdülillahi Rabbil Alemin